Şehirdeki bir takım kadınlar ise Dedi ki Vezirin karısı delikanlısının nefsinden Murat almak istiyormuş Doğrusu ona duyduğu aşk kalbine işlemiş. Muhakkak ki biz onu apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاءً وَاَتَتْ كُلَّ وَاحِدَتْ مِنَّ سِكِّينَا وَقَالَتْ وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ Sonunda o kadın onların gizli dedikodularını işitince kendilerine haber gönderdi ve onlar için yaslanacak bir yer, yastıklar ve bir sofra hazırladı. Her birine ise birer keskin bıçak verdi ve meyveleri soymaya başladıklarında Yusuf'a karşılarına çık dedi. Bunun üzerine kadınlar Yusuf'u görünce eşsiz güzelliğine ve faziletine meftun olarak onu pek yüce gördüler de hayranlıklarından farkına bile varmadan ellerini kestiler. Ve haşa Allah için bu bir insan değildir. Bu ancak çok şerefli bir meleklik dediler. Alaat fadakunna liladilum Ve Ve ve min o kadın dedi ki, ''İşte hakkında beni kınadığınız kimse budur. Yemin olsun ki ben onun nefsinden murat almak istedim de o iffetini muhafaza etti ve beni reddetti.'' Yine yemin olsun ki eğer ona emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve mutlaka küçük düşenlerden olacaktır. Yusuf dedi ki Rabbim, zindan bana, bunların beni kendisine davet ettikleri şeyden daha sevimlidir. Eğer onların tuzaklarını benden def etmezsen, onlara meyleder ve cahillerden olurum. Bunun üzerine Rabbi onun duasını kabul etti de, o kadınların tuzaklarını ondan def etti. Şüphesiz ki Sem'i hakkıyla işiten, alim, her şeyi bilen ancak O'dur. Sonra Yusuf'un susuzluğuna dair o delilleri görmelerinin ardından yine de onu bir müddet zindana atmaları, böylelikle gözden uzak tutmaları kendilerine uygun göründü. <gülüyor> minel Onunla beraber zindana iki de genç girmişti. Onlardan biri doğrusu ben rüyamda kendimi görüyorum ki üzüm sıkıyorum dedi. Diğeri de doğrusu ben de rüyamda kendimi görüyorum ki başımın üstünde bir ekmek taşıyorum. Kuşlar ondan yiyor dedi. ''Bunlar bize bunun tabirini haber ver.'' çünkü biz seni iyilik edenlerden görüyoruz dediler. Al aleya teekuma illa illa qabla an minna rabbi inni la yu'minun Yusuf şöyle dedi, kendisiyle rızıklanacağınız hiçbir yemek size gelmez ki, daha o gelmeden onun tevilini, mahiyetini size haber vermiş olmayayım. Bunlar Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ki ben Allah'a iman etmeyen ve kendileri gerçekten ahireti inkar eden kimseler olan bir kavmin dinini terk ettim. وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ ''Zalike min fadillahi aleyna ve nasi la ''Çünkü ben atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine tabi oldum.'' ''Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bizim için asla caiz olmaz.'' Bu, bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ya sahibe vâhidul Ey zindan arkadaşlarım, ayrı ayrı olan birçok ilahlar mı hayırlıdır, yoksa vahid, bir olan, kahhar, her dilediğini kahretmeye muktedir olan Allah mı? ما تعبدون من دونه إلا أسماء إلا أسماء سميتهم أنتم وأنتم وأبائكم ما أنزل الله بها من سلطان وَلِيْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَا Onu bırakıp da tapmakta olduklarınız sizin ve atalarınızın onlara taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onların hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'ındır. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ya <gülüyor> sahibe Ey zindan arkadaşlarım, rüyanıza gelince biriniz yine efendisine şarap sunacak ve diğeri ise asılacak da kuşlar onun başından yiyecek. İşte hakkında fetva istediğiniz iş bu şekilde hükme bağlanmıştır. Ve Yusuf doğrusu içlerinden kurtulacak olanın o olduğunu zannettiği kimseye Efendinin yanında beni an. Umulur ki beni bu durumdan kurtarır dedi fakat şeytan ona efendisini anmayı unutturdu da Yusuf senelerce zindanda kaldı <gülüyor> Nihayet bir gün hükümdar dedi ki Doğrusu rüyamda yedi semiz ineği, yedi zayıf ineğin yediğini ve yedi yeşil başak ile bir o kadar da diğer kuru başakları gördüm. Ey ileri gelenler! Eğer rüya tabir ediyorsanız bana bu rüyamı açıklayın. Dediler ki bunlar karma karışık rüyalardır. Biz ise o rüyaların tabirini bilen kimseler değiliz. وقال bunun üzerine zindandaki iki kişiden kurtulmuş olanı nice zaman sonra Yusuf'a hatırladı da dedi ki ben size onun tabirini haber veririm. Hemen beni zindana gönderin. yusuf ey eyyuhas eyyuhas-siddiq-u eftina fi seb'i bekaratin simanin yakuluhum ne seb'um icap ve seb'i sünbulatin kudurin ve ukhara yâbisat le'alli erci'u ilen nâsi le'allahu Zindana gelince dedi ki, Yusuf, ey doğru sözlü kişi, rüyada yedi zayıf ineğin, yedi semiz ineği yediğini ve yedi yeşil başak ile bir o kadar da diğer kuru başakları görmeyi bize açıkla. Umulur ki saradaki insanlara dönerim de senin kadrini bilirler. <gülüyor> Yusuf dedi ki: Adetiniz üzere yedi sene ekin ekersiniz. Sonra, bitişiklerinizden yiyeceğiniz az bir miktarın dışındakileri başağında bırakın. Sonra, bunun bu yedi bolluk yılının ardından yedi şiddetli kıtlık yılı gelecek ki, Tohumluk için bir sonraki seneye saklayacağınız az bir miktar hariç onlar için o kurak yıllara hazırlık olmak üzere önceden biriktirmekte olduklarınızı yiyecek bitirecek Daha sonra bunun ardından da bir yıl gelecek ki onda insanlar bol yağmura kavuşturulacak ve onda on yılda insanlar meyveleri ve hayvanları bol bol sıkıp sağacaklar. Ve <gülüyor> kâlel Elçi bu tabiri anlatınca bunun üzerine hükümdar onu bana getirin dedi. Nihayet elçi kendisine gelince Yusuf hakkındaki ittihamı gidermek için bu davete hemen icabet etmedi. Ve ona şöyle dedi. Efendine dön de ona sor. Ellerini kesen o kadınların maksadı neymiş? Şüphesiz ki Rabbim onların hilesini hakkıyla bilendir. <gülüyor> Mısır hükümdarı o kadınlara Yusuf'un nefsinden murat almak istediğiniz zaman zorunuz neydi dedi? Onlar haşa Allah için biz onun hakkında hiçbir kötülük bilmiş değiliz dediler. Vezirin karısı da dedi ki Şimdi hak ortaya çıktı. Onun nefsinden asıl ben murat almak istemiştim. Ve şüphesiz o gerçekten doğru söyleyenlerdendir. <gülüyor> Yusuf dedi ki, bu iftiranın anlaşılmasını talepten maksadım gerçekten benim kendisine gıyabında hainlik etmediğimi ve hainlerin tuzağını kesinlikle Allah'ın muvaffakiyete erdirmeyeceğini sizlerin de vezdirin de bilmesi içindir.